Ne ajansların yaydığı fotoğraflardır Filistin, ne de cetvelle çizilmiş sınırlar, ne günlük bir meseledir Filistin, ne de hatırlanması gereken bir yetim. <Gülüyor> Filistin'i kuşatan ne utanç duvarı, ne tanklar, ne zalimler, ne de büyük sermayeler. Filistin'i kuşatan... Olsa olsa kardeşlerin, Müslümanların ilgisizliği, ilgisizliği. Aç Filistin, susuz Filistin, esir Filistin, mazlum Filistin. Bunların hiçbiri yalnız Filistin kadar güçsüz değil. Bunların hiçbirisi unutulmuşluk kadar aşılması zor engeller değil. Gün gelir sarayların direkleri çöker ki... Çökmüştür Gün gelir toprağı canlandıran su Hayatın hatimesi olur ki Olmuş Gün gelir bir ses Dağları pamuk gibi savurur ki Şüphesiz savuracaktır Elbet hak sahibi Hakkını alır Zalimde zulmünün karşılığını Peki unutmanın Terk etmenin Yalnız bırakmanın Esirgenen duanın hesabını kim verecek? Filistin ayır biz